Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın nedeniyle birçok sağlık çalışanı canla başla çalışıp hayatlarını ortaya koyarak karşılığı ödenemeyecek bir fedakarlık örneği sergiliyor. Tema Vakfı bu zorlu mücadelede canlarını ortaya koyan ve hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarını minnet ve vefasını göstermek için sağlık çalışanları ormanı oluşturdu. Ankara, Akyurt'ta oluşturulan ormanda salgın nedeniyle hayatını kaybeden her sağlık çalışanı adına bir fidan dikildi. Sağlık çalışanlarının aileleri adlarına düzenlenen sertifikaları tema.org.tr.taksim.sağlık-çalışanları-ormanı adresi üzerinden temin ederek dijital sertifikalarının çıktılarını alabiliyorlar. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Sağlık Çalışanları Yılı olarak ilan edilen bu yılda TEMA Vakfı'nın Sağlık Çalışanları Ormanı Projesi ile konu, ilgili konuşan yönetim kurulu başkanı Deniz Ataç, küresel salgın ile en ön sırada mücadele eden sağlık çalışanları olan borcumuzu ödememizin imkanı yok. Biz bu ormanla hayatını kaybetmiş sağlık çalışanlarının isim ve mücadelelerini onurlandırmak, onlara duyduğumuz minneti ifade etmek istedik insanlığın sağlığı için kendi sağlığından vazgeçen ve ne yazık ki hayatını kaybetmiş sağlık çalışanları için orman oluşturmayı gezegenimizin ve üzerinde yaşayan tüm canlıların sağlığı için faaliyet gösteren bir kurum olarak görev kabul ediyoruz. Bu vesileyle hayatlarını ortaya koyarak çalışmaya devam eden tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz dedi. İçinde İzmir Kuş Cennetini barındıran Gediz Deltası'nda 3000 metrekarelik bir alanda 2 adet jeotermal kuyusu açılması için çet süreci başladı. Çevre İl Müdürlüğü'nün yayınladığı çet dosyasına göre Büyük Çiğli Mahallesi'nde 2 adet jeotermal kuyusu 3000 metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek. Ege'li Gazete'nin haberine göre çet raporunda yer alan ifadelerden biri şöyle Projenin hedefi jeotermal kaynakların ekonomiye ve kamuya kazandırılması, konutlara kamu desteği olarak yatırım maliyetleri sübvanse edilmiş, mevcut yakıt maliyetinden çok daha uygun maliyette ısınma ve sıcak su kullanım imkanı sunulması. Bu projeyle Balço ve Narlıderi'deki jeotermal kaynak kullanımına yönelik uygulamaların bir benzeri de Karşıyaka ve Çiğli bölgelerinde hayata geçirilmiş olacak. 36 yılını İzmir Kuş Cenneti'nin geliştirilmesine adayan Prof. Dr. Mehmet Sıkı bölgenin sulak alanı olduğunu ve birinci derecede sit kapsamında olduğunu vurgulayarak bu alana bırakın jeotermal santrali açmayı bir otun koparılması ya da bir taşın bile yerinden oynatılması 2 milyon yılda oluşmuş doğal alana zarar verir. İzmir'i seven herkesin buna karşı çıkması gerekir dedi Prof. Dr. Mehmet Sıkı. Geçen yıl Kuş Cenneti kurudu. Özellikle kuzey bölümünde kaçak yapılaşmalar var. Bu konularda hiçbir şey yapılmadı. Bunlarla mücadele edileceğine jeotermal kuyuları açılıyor. Kuş cennetine mutlaka zararı olacak. Milyonlarca yılda oluşan gözümüz gibi korunması gereken bir alanda ekosisteme müdahale edilmesini anlamak mümkün değil. Bu girişim alanın hem jeolojik yapısına hem de üstteki fiziksel bölümüne büyük zararlara yol açar. Bölgenin Uluslararası Ramsar Sözleşmesi'yle korunması gereken bölgeler arasında yer aldığını kaydeden Profesör Doktor Mehmet Sıkı, bölgenin doğal sit alanı olduğuna dikkat çekti. Bergama ve Ayvalık'ta 14 hektarlık alanda faaliyet gösteren Göltaş Granit Ocağı'nın 110 hektarlık alana yayılması için hazırlanan ÇED raporuna inceleme değerlendirme kurulu son şeklini verdi. Çevre İl Müdürlüğü raporu yönetmelik gereği 10 günlük halk görüşüne açıldı Söz konusu genişleme ile Kozak ailesinde Türkiye'nin en kaliteli doğal fıstıkçamı ormanı taş ocağının tehlikesi altına girmiş durumda. Bergama'nın Aşağı Cuma Mahallesi ve Ayvalı'a bağlı Bağ Yüzü Mahallesi'ndeki granit ocağı orman ve kaliteli tarım arazisi içinde faaliyet gösterecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Haftası etkinliğinde video konferans yöntemiyle konuşma yaptı. Etkinliğin bilim, teknoloji, ticaret ve yatırım alanlarında güncel bilgi paylaşımlarının ve işbirliklerinin zemini olarak gördüğünü söyledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Varank, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri alanlarında Birleşik Krallık'la önümüzdeki dönemde yeni işbirlikleri yaptı hedefliyoruz dedi. ABD'deki gelişmeleri de yakından izlediklerini anlatan Varank, salgınla birlikte Avrupa Birliği'nin sanayinin ekolojik ve dijital dönüşümüne yönelik strateji çalışmalarına hız verdiğine ve bunu da ekonomik toparlanmanın bir aracı olarak gördüklerine işaret etti. Varank, sanayinin dönüşümü ve emisyon azaltım faaliyetlerinin getireceği maliyet karşısında üretimin üçüncü ülkelere kaymasını önlemek amacıyla Avrupa Birliği'nin sınırda karbon ve döngüsel ekonomi düzenlemelerini hayata geçirdiğini belirtti. Peki Türkiye hangi düzenlemeleri hayata geçiriyor? Döngüsel ekonomi konusunda Türkiye neler yapıyor? Varank'tan bu konularda da açıklamalar bekliyoruz. Fitch'in pazartesi günü yayınladığı yeni bir rapora göre dünya fosil yakıtlardan uzaklaştıkça atıl varlıkların maliyeti de önümüzdeki 10 yıllarda ihracatçıların Kredi notlarında önemli düşüşlere neden olabilir. İklim değişikliğini yavaşlatma yönelik küresel eylemin kömür, petrol ve doğalgaza olan talebi ve bunların yer altından çıkarılması için gereken altyapıyı azaltması ve tam olarak kullanılamayacak atıl varlıklara dönüştürmesi bekleniyor. Aynen kentlerimizde olan eski gaz santrallerinin artık devre dışı olduğu gibi